Havlus'tan Romalılara Mektup İkinci Bölüm Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları, Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan, ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden, Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için, kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı, herkese,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 yine önce Yahudi'ye, sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı, insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler, yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse, yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar, yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın getirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığı müjdeye göre Tanrı'nın İnsanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Ya sen, kendine Yahudi diyor, kutsal yasaya dayanıp Tanrı ile övünüyorsun. Tanrı'nın isteğini biliyorsun. En üstün değerleri ayırt etmeyi yasadan öğrenmişsin. Kutsal yasada bilginin ve gerçeğin özüne kavuşmuş olarak, köllerin kılavuzu, Karanlıkta kalanların ışığı, akılsızların eğiticisi, çocukların öğretmeni olduğuna inanmışsın. Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Zina etmeyin derken zina eder misin? Putlardan tiksinirken tapınakları yağmalar mısın? Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek, Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır. Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Kutsal yasayı yerine getirirsen sünnetin elbet yararı vardır. Ama yasaya karşı gelirsen sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle sünnetsizler yasanın buyruklarına uyarsa sünnetli sayılmayacak mı? Sen kutsal yazılara ve sünnete sahip olduğun halde yasayı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama yasaya uyan kişi seni yargılamayacak mı? Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudidir, ne de görünüşte bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudidir. Sünnet de yürekle ilgilidir. Yazılı yasanın değil, ruhun işidir. İçten Yahudi olan kişi, İnsanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır.